Muhterem efendim Kur'an-ı Kerim kardeşliğin tesisi konusunda ıslah etme tabirini insanlara nispet ediyor, telif etme tabirini Cenab-ı Hakk'a veriyor. Kalplerin telifinde insan iradesinin hiç yeri yok mudur? Islah ve telifin insanlara bakan yönüyle farkı var mıdır? Lütfeder misiniz? Evet. Vesluhu beyna ihveykum kes ediyorsunuz Hucurat'taki <Evet>. şeyi. Ne demelim <gülüyor> önündeki ihyaetim fa'sbe o da yine orada ıssa istikametinde siz cihdinizi kaydettiğinizde ortaya koyun. Mesela aksini bunun düşünelim. Görüyorsunuz ki çok defa ıslah yolunda hareket edildiği ve ıslah adına bütün argümanlar ortaya konduğu adı bazı kimseler bir türlü sulh-ın yanına gelmek istemiyorlar. Demek ki ne elimizde değil yani. Ancak biz sulh adına engeller nelerdir yani neden o insanlar birbirleriyle çatışıyorlar? Neden uzlaşmaya gelmiyorlar? Neden yardımlaşma ve dayanışma yerine çatışma ve kavga, anlaşmama, uzlaşmama hakim oluyor? Şimdi o kurdaki o faktörleri çok iyi tespit edip bizim onları aradan kaldırmaya bakmamız lazım. Biz iki yani bazı kimselerin arasını bulmak için febhatu hakeme min ehli ve hakeme min ehli. İyüli da isan ve inama yine yuafukulla ve diyor. Evet, araya girip onların arasındaki bu şeylere makul bir izah getirme. Nitekim şeyde oluyordu yani. O şeyin birisinde. Ya onların şu tavırları, şu davranışlarını şunu hamletmek lazım. Senin sen içinde şunu hamletmek lazım. Meseleyi öyle bakmamak lazım, böyle bakmak lazım. Demek suretiyle esas nifaka, şikaka, ihtilafa götüren faktörler biraz da farklı yorumlanınca bu insanlar ikna olmuş oluyorlar. Ama netice itibariyle yine bunlar bizim ıslah adına teşebbüslerimizdir, gayretlerimizdir. Ama gerçekten sulh olmayı, uzlaşmayı, anlaşmayı, bütünleşmeyi, birleşmeyi, paylaşmayı yine Cenab-ı Hak temin eder. Bize ait değil. Ve bir tarafta zaten esası o kalplerin mevzuunda mevzumunda. Açıktan açığa diyor Cenab-ı Hak. Evet. لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيمٍ مَا الْلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمٍ diyor yeryüzünde. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehdi kaydeti telifi beyne sebebiyet vermiştir. Ama orada diyor ki yani sen kendin arzu ettiğin için bu işi yapmaya teşebbüs etsen ve yer dolusu altınları harcasan bu mevzuda senin tahtı ı tesirinde, taht hükmünde olmayan kalpleri telif edemezsin. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. Her ve beynâ isfâîr minne sahâbîr-rahmanî kallibu böyle olunca bizim kalbe girmemiz, kalpler birbirine bağlamamız, irtibatlandırmamız, birbirinden kopmuş şeyler yerinden bir araya getirmemiz bizim gücümüzü, takatımızı aşan şeylerdir. Orada Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki nam kudreti ve işin ona ait olduğunu vurgu var. Veride de kulların o türlü durumlarda, birbiriyle boşan insanların arasını bulma mevzunda gayretlerine dikkat çekme var yani. Siz öyle bir gayret içinde bulunun. bir tarafta da öyle bir gayret içinde bulunan bir zat kalpleri telif için uğraşıyor. Onu tembih ediyor. Diyor ki sen diğer dolusu altınlar harcasan kalpleri telif edemezsin. Allah dileyince kalpleri telif eder. Şimdi muhatap farklı itibariyle, esas konu farklı itibariyle orada bir yönüyle özne de değişir. Allahu Alem.